Selatü ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar düzenli olsun. Asil kardeşlerim. Peygamber efendimiz, Hz. Hatice annemizin ahirete göç eylemesinden sonra hane isadetlerinde saadetlerinde çocuklar ile baş başa kalıyordu. Büyük kızı Zeynep'ini e evermişti. Ev işlerini Zeynepinden sonra gelen kızı Rukiye yapıyordu. Peygamber Efendimiz tekrar evlenme konusunda hiçbir şey söylemiyordu. Taif'ten hüzünle dönüşü, Mekke müşriklerinin baskıyı artırmaları, Müslümanların işkenceye maruz kalışları, onun gönül dünyasında mahzun bir hava oluşturuyordu. Ola ki Hz. Hatice annemize olan derin bağlılığı, derin sevgisi onu harekete geçirmiyor olabilirdi. Bir gün Hazreti Osman bin Mazun hanımı Havle Hatun Resulullah'ın hane isadetlerine saadetlerine geliyordu. Havle Hatun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanesinde bir boşluk hissetti. Hazreti Hatice annemizin yokluğu derin bir boşluk oluşturmuştu. Havle Hatun ey Allah'ın peygamberi yanına girince birden Hatice'nin yokluğunu hissettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet, o çocukların anası, evinin de görüp gözeteniydi. Havle Hatun, Ya Resulallah, evlenmek istemez misiniz? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam kiminle buyurdular? Havle Hatun ise Sevde Binti Zema ile. Konuyla ilgili olarak konuştular ve Peygamber Efendimiz Sevde Hatun'la görüşmesini istediler. Sevde Hatun ve kocası İslam'a ilk girenlerdendi Mekke müşrik toplumunun baskıları işkencelere artınca Habeşistan'a hicret etmişlerdi Sevda Hatun Kocasıyla beraber hicret etmişti Belirli bir süre sonra Mekke'ye dönmüşlerdi Kocası Sekran bin Amr hastalanıyor Ve abedi aleme göç ediyordu Şimdi hanesinde Hazreti Havla Hatun vardı Dertleşiyorlardı Havla Hatun, Allah'ın hayrı bereketi senin üzerinedir diyordu ve devam ediyordu. Resulullah beni sana dünürçülük için gönderdi diyordu. Hz. Sevda Hatun kendini bir sevinç ikliminde hissetti. Allah'ın kuluna lütf edeceği en büyük nimetti. Allah'ın Habibine eş olmak ne büyük mutluluktu. Sevinç dalga dalga bütün varlığını sarıyordu. Bir an durakladı. Bir an düşünmeye daldı. Hz. Sevda Hatun'un beş çocuğu vardı. Bu çocuklarla olabilir miydi? Çocuklarının Rasulullah huzursuzluk verebileceğini düşündü. İkinci görüşme Peygamber Efendimizle oluyordu. Peygamber Efendimiz seni benimle evlenmekten alıkoyan nedir diye buyurdular. Hz. Sevde Ya Resulallah beni seninle evlenmekten alıkoyan ciddi bir sebep yoktur. Ancak şu çocuklarımın sabah akşam başında vızıllaşacaklarını düşünüyorum da onun için çekiniyorum diye cevaplıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana rahmet etsin. Kadınların hayırlısı, küçük çocuklarından dolayı zorluklarla karşılaşanlardır buyurdular. Peygamber Efendimiz Hz. Sevda Hatun'la evleniyorlardı. Hz. Sevda annemiz elli beş yaşındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise 51-52 yaşlarındaydı. Artık Hane-i Saadet'te olgun bir hanımefendi vardı. Çilekeş bir mümin kadın vardı. Daha önce imanı istikametinde değerlerine göre Yeşe Bilmadına Habeşistan'a hicret etmişti. Hayatı Allah için yaşamanın halavetini, lezzetini duya duya yaşamıştı. Şimdi insanlık âleminin en huzurlu hanesindeydi. Resul-i Ekrem Efendimiz'e eş olmuştu. Daha dünyadayken cennetten esintiler üzere olan bir haneye kavuşmuştu. Sevda annemiz tam bir hamd iklimine giriyordu. Rabb-i büyük nimetine karşı, Derin şükran duyguları, düşünüşler içindeydi. Hazreti Sevda annemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarına tam bir anne olmaya gayret ediyordu. Hanedeki boşluğu doldurmaya elinden geldiğince gayret ediyordu. Mekke müşrikleri, müminleri yeterince bunaltıyorlardı. Efendimizin şerefli arkadaşları izin istiyorlardı. Artık Mekke'den başka diyarlara gitmek istiyorlardı. Peygamber Efendimiz'in ise gönlünde Medine vardı. Medine'yi hazırlıyordu. Rabbi Rahim'inden işaret bekliyordu. İşaret geldiğinde arkadaşlarına yol verecekti. O günlerde bir rüyasında hicret yeriniz rüyada bana gösterildi. Taşları siyah, iki taşlık bölge arasında hurma ağaçlı kıraç bir yer bana gösterildi buyuruyordu. Aynı günlerde Peygamber Efendimiz hicret yeriniz bana haber verildi. ''Orası Yeşsırp'tir, çıkmak isteyen oraya çıksın.'' buyurdular. Şimdi yol görünüyordu. Medine ufukları görünüyordu. Az çok bildikleri bir diyardı. Şimdi müminler Medine yollarındaydı. Mekke'den geceleyin ayrılıyorlardı. Üçer, beşer kişilik gruplar olarak sözleşiyorlardı. Mekke dışında bir yerde buluşuyor ve yolculuk başlıyordu. Genellikle rical taifesi hicret ediyordu. Mümin erkekler hicret ediyorlardı. Eşiyle beraber hicret edenlerin sayısı azdı. Eşini, çocuklarını Mekke'de bırakıyor ve Medine yollarına düşüyorlardı. Yardan ayrılmak kolay değildi. Ciğer farelerden ayrılmak ızdırap veriyordu. Ama bu bir varoluş mücadelesiydi. Bir gün bu mücadele sahili selamet olursa bütün aileler de birleşecekti bir toplum inşa edilecekti. İnsanlığa model bir toplum vücut bulacaktı. Ümmet kıyamet sabahına kadar bu model toplumu asıl alacaktı. Öncü toplumu asıl alacaktı. Dava büyüktü. Dava insanlığın davasıydı. İnsanlığa ulaştırılması gereken büyük davaydı. Bu dava uğruna nedenli fedakarlıklar yapılsa azdı. Efendimizin şerefli arkadaşları bunun farkındaydılar. Allah yolunda yardan ve serden geçmeye hazırdılar. Medine'ye yürüyüş başlıyordu. Sanki bir gece yürüyüşüydü. Mekke müşriklerinin engellerine takılmamak için geceyi tercih ediyorlardı. Gece yürüyüşü ürpertiliydi. Gökyüzündeki yıldızlar, yeryüzündeki yıldızlara göz kırpıyordu. Gökyüzündeki yıldızlar, kendi yörüngelerinde bir akış halindeydiler yüzündeki yıldızlar Rabbani iklimde bir akış halindeydiler. Her iki yıldız kümesi de Allah diye akıyordu. Tam bir ahlak içindeydiler, uyum içindeydiler. Üstad Sezeye Karakuş şiirinde Ayet ayet, sure sure yürüdüler. Mekke'den Medine'ye erdiler. Gün oldu mağaraya girdiler. Örümcek ağını pekiştirdi bir gecede bin yıllık. Güvercin bir kerede bıraktı sıcak yumurta. Yeni doğum yumurtası bir yıllık. İnançsızlar, sedefsizler, Gelip gelip döndüler. Değişimi, büyük değişimi, Taş içindeki atan bir çift kalbi. Göremediler, işitemediler, sezemediler. Onlarsa ayet ayet, Sure sure yürüdüler. Sessiz bir kıyamet gibi yürüdüler. Ömer de gün ışığında, Kılıcını kuşanarak Yayını gererek bütün gerginliğiyle Yiğitliğin En ulu formu gibi Meydan okuyup meydanlarda Çıkıp gitti Yatansa Ali'di Peygamber yatağında Ölümü komşu gibi konuklayan Kutlu döşekte Ateşe dayandığı gibi İbrahim'in Sabretti yılan zehrine Ebubekir Bekir Yılan zehri kamuş şeker gibi geldi ona Zaten yılan da Süslü pencereli Aldatan pancurlu Ama her şeye rağmen içinden cennet görünen Bir kamış değil miydi Onlar ki bir ne gibi Çalarlar yılanları İçinden okurlar pencere içinde Pencereye uzayan bir mesnevi Açarak iki ak kanat Gitti arkalarından Osman Hepsi geçerek bir çile mağarasından Kardeş ve oğul Ana ve babayı Baba ocağını, ata yurdunu, gençlik bahçelerini Atarak bir çırpıda bir yana Yüreklerinde bir yurt özlemi duysalar da Çölün kızgın taşlarını Yapıştırarak gördükleri özlem hayallerine yürüdüler ve gittiler arkalarından Yol, patika, dağ ve mağara Yabancı keçilerin bağış dönemi Sona erince her türlü azap ateşi yenilip çekilince Seraplar ve sarılar bitince göç bitti Göründü gönlün sularında Uyandı tatlı bir sabah havası Ve karşıladılar onları Yollarda, kent sokaklarında Anıt gibi erkekler Damlarda ufku giyinmiş kadınlar Gök çiğinin çocuklar Yeni bir yürüyüşün Yer sarsan, gök titreten Yürek muştan bir yürüyüşün varşıyla bir gün doğdu üstümüze Ay doğdu ufuktan Yükselen ve hep parlayan Medine yollarında yürüyorlardı Gecenin derin sessizliğinde Fedakarlığın her türlüsünü kuşanarak yürüyorlardı Dünya imkanları adına ne varsa Geride bırakarak yürüyorlardı Görünürde bu yürüyüş Mekke'den Medine'ye idi aslında bu yürüyüş insanlığa varoluşsun sırrına ermeyi öğretiyordu. İnsana onuru, haysiyeti öğretiyordu. İnsanlara, mühendislik edenlere boyun eğilmeyeceğini öğretiyordu. Dünya imkanları adına onurun şahsiyetin çiğnetilmemesi gerektiği öğretiliyordu. İnsanın insana kul olmaması, insanın arzularının peşinde koşan bir varlık duruma düşmemesi öğretiliyordu. Bu yürüyüş, Mekke'den Medine'ye yürüyüş değildi. Bu yürüyüş, insanlığın önünde yürüyebilmek için en yüksek bir çabaydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.